Danışmanlar yanıma gelin bak. Bu adam nereden gelmiş? Bunun dediklerini duyan herkes hükümdara baş kaldırmaz mı? Evet. Evet dediğiniz gibi yapar. E o zaman bunu sallandıralım. Eğer bunun başka arkadaşları varsa onu asmamız diğerlerine gayret verir. İş daha da büyür. Müslümanlar diğer isyancılara benzemez. Bir bunlar noksandık. Zaten bütün ada halkı ayaklanmış üstüme geliyor. Ne istiyorlar benden? Şimdi burada hükümdar mı hükümdar yok fazladın, tamam mı? Hiçbir şeyden korkmadan anlatın bakalım. Halkın arasında gezdiniz. Halk benim için ne diyor ha? Durum ne merkezde? Durum kötü efendim. Bir deste özgürlük isteniyor. Açız diyorlar. Ekmek istiyorlar. Ekmek mi istiyorlar? Kraliçe balkona çıkıp ekmek yoksa pasta yiyin diye bağırsın. Ya ya. Ha, olmaz değil mi? Daha önce o karı bizden çalıp bağırmıştı o büyük sözü. Ee, halkı benim için ne diyor? Hadi susmayın söyleyin. Söyledim ya hükümdar hükümdar yok burada. Şey, sizin için biraz şey diyorlar efendim. <gülüyor> ne diyorlar? Yani kafadan kafadan hafif buzlanmış. Üşütük öyle mi? Şey evet efendim. Ben üşütüksem siz nesiniz be ha? Gidip sokaktan akıl mı toplayayım yani? Siz... Sizi ben ne için besliyorum? Diğer ülkelerde nasıl oluyor bu iş? Burada da öyle yapalım diye gönderdik sizi ama hiçbir şey getiremediniz. E, getirdik efendim. Yalnız e, size anlatmaya çekindik. Öyle mi? Hadi dinliyorum. Bakın efendim onlar uyanmış. Hani dediniz ya sokaktan akıl mı toplayayım? İşte onlar böyle yapıyor. Sokaktan akıl toplar gibi yapıyorlar. Sokaktakiler susmak zorunda bırakılıyorlar. Demek ki ben neymişim? Siz, siz bu işi bize bırakın. Size daha ne cevherler olduğunu keşfedelim efendim. Keşfedin uzman danışmanlar. Bütün gemiler eminizde. Keşfedin, beni keşfedin. Önce şöyle yanınıza oturayım. Aa, otur, otur, otur. Yalnız sonunda taht kayması olmasın ha. Bak ona dayanamam işte. Ondan emin olunuz efendim. Bakın efendim. Batılı krallar bakmışlar ki halk her şeyden kralları suçluyor. Bırakın kralları, siz yapın kuralları demişler. Eee! Halk birbirinin yüzüne bakmış. Başlamışlar birbirleriyle kavgaya. Kral zevten dört köşe. Sonunda sokaktakiler demişler bu böyle olmayacak. Hepimiz konuşmayalım. Sonunda anlaşmışlar. Seçilen temsilcilerle kralın huzuruna gitmişler. Kral ve demiş kral? Hoş geldiniz demiş kral, ne desin? Yazın demiş istediğiniz yasaları. Onlar da aralarında tekrar bir kavgaya tutuşmuşlar. Kral onları üstten seyretmiş ve hoşuna giden tarafı desteklemiş. Hoşuna gitmeyen yasaların üzerini şöyle kalınca bir kare kalemle çizmiş. Sonra? E sonra halk mutlu olmuş mu? Ne gezer efendimiz, halk daha da mutsuz olmuş. Çünkü seçtikleri adamlar kralın adamı olmuş. Hepsi kral gibi yaşamaya başlamış. Üstelik ne zaman suçlu aransa kağıtların üzerine yazdıkları yazıları, yasaları suçlu göstermişler. Halk bu sefer yine birbirinin yüzüne bakar olmuş. Ama bu sefer umutsuzca bakar olmuşlar. Peki kral, e, e, kral ne yapar olmuş? Kral iyice mutlu olmuş... Artık devlet işleriyle de uğraşmaz olmuş. Bütün zamanını eğlenceye ayırır olmuş. Güzel değil mi? Güzel. Hem de çok güzel. Kendi kendinizi yönetiyorsunuz. Daha ne istiyorsunuz? Kralınız hiç size karışmıyor değil mi? Aynen öyle efendim. Ya servetler? Onlar ne oluyor? Kolay. Sen istediğin kadarını al. Geriye kalanı onlar aralarında hallederler. O halde hemen öyle yapalım. Peki... En yakın yardımcı e, krallarım kim olacak? E, biz e, ne güne, güne duruyoruz, duruyoruz efendim? E, peki peki tamam tamam getirin demokrasiyi. Ama Müslüman dedikleriniz ne olacak? Onlar bu işe tamam der mi? O adamı çağırıp bunları ona anlatalım. Eğer kabul etmezse...